30. Sohbet Allah'ın nimetlerinin varlığını kabul etmek Müjdeler olsun o kimseye ki İzzet ve Celal sahibi Allah'ın nimetlerinin varlığını itiraf ve kabul eder Ve hepsini ondan bilir Ona izafe eder Ve gerek kendisini, gerek sebepleri Gerekse kendisinin kuvvet ve kudretini aradan çıkarır Nimetleri bunlardan bilmez Bilakis yalnız Allah'tan bilir Akıllı o kimsedir ki İzzet ve Celal sahibi Allah'a bir şey yüklemez. Onun herhangi bir fiili işleme mecburiyetinde olduğu iddiasında bulunmaz. Hiçbir suretle ondan bir karşılık beklemez. Vahsınaki İzzet ve Celal sahibi Allah'a Bilgisizce kulluk ediyor, Bilgisizce zahitlik taslıyor Ve bilgisizce dünyalık topluyorsun. Bu hal, Hicap içinde hicaptır. Utanç içinde utançtır. Boğız içinde bozdur. Hayır i ayırt edemiyoruz. Lehine olan şeyle aleyhine olan şeyi birbirinden ayırt edemiyoruz. Dostunu düşmanından ayırt edemiyoruz. Bütün bunlar izzet ve celal sahibi Allah'ın hükmünü bilmediğin ve müsritlere hizmeti terk ettiğin içindir. Eğer cehalet olmasaydı, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın ahkamını bilmiş ve müşid kamil hizmetinde bulunmuş olsaydın bu durumlara düşmezdin. Amelde, ilimde büyük olanlar yani ilim ve amel şeyhleri İzzet ve Celal sahibi Allah'a ulaşmakta sana kılavuzluk ederler, rehberlik ederler. İlim önce gelir. Önce ilim öğrenmek ve Cehaletten kurtulmak gerekir. Hemen ilmin peşinden ikinci olarak da amel gelir. İzzet ve celal sahibi Allah'a amel ile vasıl olabilirsin. Allah'a vasıl olanlar ancak ilimle, dünyada zühd sahibi olmakla ve hem kalben hem de bedenen dünyevi hevesattan yüz çevirmekle vasıl olmuşlardır. Zühd sahibi olmaya çalışan kişi, sahip bulunduğu dünyalı elinden çıkarır. Hakikaten zahit olan kişi ise onu kalbinden de çıkarır. Allah dostları dünyada kalpleriyle zühd sahibi oldular. Zühd onlar için fıtri tabii hale geldi. Fıtratlarına yerleşti. Hem zahiren ve hem de batınlarına karıştı. Bedenleri de ruhları da zühdle mebzul oldu. Böylece fıtratlarının ateşliği söndü. Hevai arzu ve duyguları kırıldı. Nefsleri mutmain oldu. Sükunete kavuştu, nefsi mutmainle, nefslerinin şerri hayre dönüştü. Ey oğul! Bu zühd senin hemen kavrayabileceğin bir sanat değildir. Hemen alabileceğin ve elinle atabileceğin bir şey değildir. Bilakis o öyle bir takım adımlardır ki, evveli dünyanın çevresine bakmak, ve onu olduğu gibi görmektir. Eğer dünyanın çehresine bu bakışla bakarsan onu hakiki çehresiyle ve olduğu gibi görürsün. Nitekim daha önce gelmiş geçmiş bütün peygamberle Resuller ona bu bakışla bakmışlar ve hakiki çehresini olduğu gibi görmüşlerdir. Aynı şekilde velilerle abdallar da dünyaya bu bakışla bakmışlar ve onu hakiki çehresiyle görmüşlerdir. O velilerle abdallar ki, yeryüzü onlardan hiçbir zaman hali kalmaz. Her devirde ve her asırda yeryüzünde onlardan bir veya birkaç tane bulunur. Senin dünyaya bu bakışla bakışın ancak daha önce gelip geçmiş Allah dostlarına hem sözlerinde hem de fiilinde uymakla sıhhatli olur. Eğer daha önceleri gelip geçmiş Allah dostlarının hem sözlerine hem de amellerine uyarsan işte o zaman dünyanın hakiki çehresine sıhhatli bir bakışla bakabilirsin. Onlara uyduğun zaman onların gördüklerini sen de görebilirsin. Gerek sözde ve gerekse fiilde, gerek gizli hallerde ve gerekse aşikar hallerde, gerek ilim yönünden ve gerekse amel yönünden, gerek sureten ve gerekse manen, gerek bedenen ve gerekse ruhen, kalben. Allah dostlarının yolunda bulunduğun, mesela onların orucu gibi oruç tutun, onların namazı gibi namaz kıldın, onların alması gibi aldın, onların terk etmesi gibi terk ettiğin ve onların sevmesi gibi sevdiğin zaman İzzet ve Celal sahibi Allah sana öyle bir nur bahşeder ki onunla hem kendini görürsün hem de kendinden başkalarını. Bu nur, sana senin kusurlarını da başkalarının kusurlarını da açıklar. Neticede sen de hem kendi nefsin hem de diğer insanlar bahsinde zühd sahibi olursun. Senin için bu durum tahakkuk edince kurp yakınlık nurları kalbine gelir. İşte bu anda sen sarsılmaz inanç sahibi, arif ve alim bir mümin olur ve eşyayı olduğu gibi kendi hakiki suretlerinde ve manalarında görürsün. Dünyayı daha önce gelip geçmiş zahitlerin ve ona bağlanmayanların gördüğü gibi görürsün. Onu çirkin görünüşlü bir koca karı suretinde görürsün. Dünya Allah dostlarının nazarında işte bu sıfatlardadır. Sultanların ve dünya perestlerin nazarında ise o en güzel bir şekilde süslenip duvaklanmış bir gelin gibidir. Allah dostlarının nazarında dünya hakirdir, zelildir. Onlar onun saçını ateş alemini yalıtırlar. Elbiselerini yakarlar, yüzünü tırmalayıp yırtarlar ve didiklerler. Dünya onlara gülmek istemez. Fakat onlar onun kendilerine gülmek istememesine rağmen ondan nasiplerini zorla ve cebren alırlar. Bütün bu olup bitenlerle beraber onlar hep ahiret sohbetindedirler. Ey oğul, dünya bahsinde hakikaten züht sahibi olunca hemen peşinden kendi ihtiyarım ve insanlar bahsinde de züht sahibi ol. Sakın fanilerden korkma. Onlardan herhangi bir şey de mu Aynı şekilde nefsinin sana telkin ettiği şeylerin küllüsünden de ondan kork. Ya da bir şey bekle. İzzet ve celal sahibi Allah'tan emir gelmedikçe ondan hiçbir şey kabul etme. Sana Allah'ın emri Ümmiyetle ilham ile Veya rüyada kalp caneminden gelir Yani Ya kalbine ilham edilir veya rüyada gösterilir Bunlardan sonra sen Allah'tan başka her şeyden uzaklaşmaya Ve yüz çevirmeye başlarsın Eğer uzuvların sükûnet bulursa Artık korkulacak bir durum kalmamış demektir Zararsız bir mertebeye gelmiştir. Bu mertebe Kalp sükuni ile başlar ki Büyük bir şeydir, büyük bir merhaledir. Hemen şu hususu da ifade edelim ki Nefsin, menfi mizacın, evahi duygu ve arzuların Ve Mevla'dan başka her şeyin ölmedikçe senin için bir sükun yoktur. Bütün bu saydıklarımız öldüğü zaman ise Sen Allah'ın yakınlığı ile dirilirsin. Önce ölüm, sonra dirilir. Önce nefsini, evahi duygu ve arzularını Kısacası masivayı, yani Allah'tan başka her şeyini öldüreceksin. İşte o zaman sen dirilmiş olursun. Bu mertebeye gelince, şanı yüce olan Allah dilerse yine kendisi için seni diriltir de, insanların işlerini görüvermen ve kendilerini Allah'ın kapısına götürmen için seni onların arasına salar, vazifelendirir. Sen de her ikisinden de kısmetlerini alabilmen için hem dünyaya karşı, hem de ahirete karşı bir temayül bildir. İnsanlardan gelebilecek sıkıntılara katlanabilmek için içinde bir kuvvet doğar. Böylece içinde bulundukları dalaletten onları kurtarır ve Allah'ın onlar hakkında sana vermiş olduğu emre itaat etmiş olur. Eğer bunu istememiş olursan, onun yakınlığında senin için başkalarına muhtaç olmayacak derecede ve kifayet miktarında genişlik mevcuttur artık kainatın yaratını Allah'a yakın olduktan sonra insanlarla kanaat etmez, onlarla tatmin olmaz olur. O Allah ki bütün eşyayı yoktan var etmiştir. O kainat yokken mevcut idi. Her şeyi O yarattı. Her şey yok olduktan sonra da yine mevcut olacaktır. Günahlarınız gökten yağan yağmur damlaları kadar çok o halde her an yapacağınız tevbeleriniz de günahlarınıza denk olsun. Vah sana. Sen nimetlere gark oldukça kibirlenen birisin. Sen nimetlerin üzerinde ferah tepinen bir nankörsün. Sen bir muhteris ve şehvet Sen bir heva ve hevessin. Sen bir hiçten ibaretsin. Şu ders veren kabillere bak ve orada yatanlara iman diliyle bir seslen. Göreceksin hallerinden sana haber vereceklerdir. Ey oğul! Sen hem İzzet ve Celal sahibi hakkın iradesiyle onun veli kullarının iradesini iddia ediyor hem de seni kendi haline bırakmamı sıkıştırmamamı ve ayıplamamamı istiyorsun. Halbuki ben İzzet ve Celal sahibi hakkın izniyle sizin üzerinizde gözcüğüm sizi Allah'a davet etmekle mükellef ve vazifeliyim. Sözlerinde ve fiillerinde münafaklık yapan yalancıların kafalarını kırarım. Ben mürşit şeyhler hakkında çok üstü zan besledim. Onlara çok hizmetler ettim. Nihayet insanlara hakka davet etme salayeti benim için hasıl oldu. Ey amellerini tuzsuz olarak yormuş bulunan yer ehli, geliniz amelleriniz için tuz alınız ey tuz arayan ve tuz satın almak isteyen kişi gel tuzunu al ey münafıklar hamurunuz hem tuzsuz hem de mayasız onun ilim mayası ile ihlas tuzuna ihtiyacı var ey münafık sen nifakla yoğurmuşsun unutma ki pek yakında senin o nifakın sana bir ateş olarak dönecektir kalbini menfi duygulardan temizle işte o zaman kurtul yararsın. Kalp temizlenip halisleşince diğer uzuvlar da temizlenir ve halisleşir. İşte sen de o zaman kurtulursun. Kalp diğer uzuvların çobanıdır, güdücüsüdür. Binaenaleyh o istikamette olursa diğer uzuvlar da istikamette olur. Hem kalp hem de diğer uzuvlar istikamete geldiği zaman müminin hali kemal bulur ve aile ifradına da komşularına da bulunduğu beldenin ahalisine de sahip çıkar. Onların çobanı durumuna gelir. Hal ve derecesi de imanının kuvveti ve Mevlasının yakınlığı nispetinde yükselir. Ey ahali! İzzet ve celal sahibi Allah ile sohbetinizi güzelleştiriniz ve ondan korkunuz. Onun hükmü ile amel ediniz. Zira hiç şüphe yok ki. O sizi kendi ile amel etmekle mükellef tutmuş, yalnız sizin hakkınızdaki takdiri ilahisiyle meşgul olmanızı emretmiştir. Siz de bu hükümle amel ediniz ve onun hakkını yerine getiriniz. Zira sen onunla amel ettiğin takdirde bu amel seni elinden tutarak kendisi için amel etmiş olduğun zat Allah'ın huzuruna götürür. Sen de Bilmediğin ilimleri öğrenme hususunda ondan istifade edersin. Böylece onun ilmi zaviyesinden onunla birlikte, hükmü zaviyesinden de mahlukatı ile birlikte bulunmuş olursun. Sen ilk ameli işleyensin. Bununla ikincisini de isteyebilirsin. Eğer ayakların birincide sabit kalırsa işte o zaman ikincisini de iste. Ey oğul sen niye kavuştun? Üstad'a nasıl tesadüf ettin? Sen de henüz hiçbir şey yok Bomboşsun Hemen geri dön Aklını kullan Önce ilim öğren Sonra ilmin amel et Ve ihlasla ol Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurlar Önce ilimde derinleş Sonra halktan sıyrıl Ve Rabbine kulluk et Fanilere bağlanma Mümin o kimsedir ki Önce üzerine vacip olanı öğrenir Sonra da kalbini fanilerden sıyırarak İzzet ve Celal sahibi Rabbine kullukla meşgul olur. İnsanları tanır fakat onlara bağlanmaz. İzzet ve Celal sahibi hakkı tanır fakat onu sever, onu arar ve onun yolunda hizmet eder. Halk bu vasıflardaki kişiye tabi olur fakat o onlardan kaçar ve başkalarını arar. Onlara alaka göstermez. Başkalarına rağbet eder Zira bilir ki Onların elinde hiçbir şey yoktur Ne zarar ne fayda Ne hayır ne de şer Kazara bu sayılanlardan biri Onların eline zuhur etmiş olsa Bilir ki bu da yine Allah'tandır Asla onlardan değildir İşte Bütün bunlardan dolayı Şu hakikati bilir ve Şuuruna erer ki Fanilere uzak olmak yakın olmaktan Daha iyidir. Böylece Feri bırakır asla rücu eder. Çünkü bilir ki feri çoktur asıl ise bir tektir. Bu sebeple ona yapışır. Yani ezeli ebedi olanı Allah'a yapışır. Fanilere meyil vermez. Zira tefekkür aynasında görmüştür ki bir tek kapıda durmak birçok kapılarda durmaktan daha hayırlıdır. Bu sebeple o da bir tek kapıda durmuş ve ona yapışmıştır. Sarsılmaz inanç sahibi ihlaslı mümin, aklı selim sahibidir. Ona akılların aklı bahşedilmiştir. İşte bunun içindir ki o insanlardan kaçar ve uzaklaşır. <Gülüyor>